Türler arası, edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati, <gülüyor> hazırlayan ve Eraslan Eras'tan sağlamı. Someone who gets much too close to me Thank you. strengthened tekrar günaydın. Cat Stevens dinlettik. Another Saturday night. 94.9 açık radyodaki Terriferous programının içerisindeyiz. Canlı yayında Şu anda saat 10.42. Evet, Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla ve yaratıcı tartışmalarla devam ediyor. Arada oyunlardan bir seçki halinde o konudaki fikirlerimizi aktarıyoruz buradan. Ee, en son olarak Bahsetmek istediğim oyun sizden büyük bir heyecanla beklenen iki sene önce de hamletiyle İstanbul'a gelmiş olan ondan önceki festivalde de Nora ile tanıklık etmiş olduğumuz Şabühne Tiyatrosu'ndan Şabühne Berlin'den Özer Mahir'in işi İb İbse'nin oyunu bir halk düşmanı aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz bir halk düşmanından bahsederken ya da söyleyebilirim tiyatroda devrim lafını korkusuz bir şekilde kullanabilir kullanabilirim bu oyunla ilgili olarak. Ee, Tab burada... ...yine devrim dememek lazım... ...yani çünkü... Her gün bir devrim yaşıyormuşuz gibi bunu reddetmek de aslında kavramın içinin boşaltılmasıyla ilgili bir şey çünkü biliyorum ki bu devrim lafından bir anlamda sıkılıyoruz artık çünkü e, sürekli devrim vaadleri işte de, devrimsel çay içmeler e, adında devrim geçerek üretilen araba markaları on yılda bir ve bu, bu anlamdaki bütün inançımızın sarsılması e, bu kavramın devrim barın, kavramının kendi içinde barındırılm olduğu yıkıcılık sekterizm ve Peşeşine düştükleri hayalle işte doktor ya da mühendis olabileceklerini hayal ettiğimiz e, aslında olamayan çapulcu çocuklarımız inşaatta bahsedilen devrim, otomotivde bahsedilen devrim, bel inceltici markalarda bahsedilen devrim, yağ yakıcılardaki devrim. Evet aslında devrim lafını korkarak telaffuz etmemize ya da sıkıcılığından endişe ederek e, söylememize sebep oluyor. Kendi içerdiği has anlamının yanı sıra. Ee, ama ben burada tiyatro devrimden bahsederken bir halk düşmanında iki e, iki kavram üstünden yani işin iki yönüyle bir devrimden bahsediyorum. Hem tiyatro sanatındaki devrimden bahsediyoruz halk düşmanı ile ilgili olarak hem de e, evet gerçekten ekonomik ve politik sistemi alt eden bir Devrimden de bahsediyoruz bu oyunun okuması üstünden gittiğimizde. Bu alanda bunun öznesi, devrimin öznesi Şabü'ne de Berlin'in daimi yöneticiliğini yapan ve bir halk düşmanının yönetmeni Thomas ile emeği ve çabası hiç de ondan az olmayan projenin dramaturgu Florian Boşmeyer aslında. Nesnesi ise doğal olarak tabii ki Henrik Ibsen'in metni, onun bir halk düşmanı adlı metni. Günümüz tiyatrosda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ee, tıpkı aslında bu sıkıntı günümüz dünyası ve in, günümüzün insanı gibi e, bununla paralel. O da hastalıklarımızdan hoşnutuz tiyatroda da... Ee, ve bu hastalıklara aslında övgüler düzerek tiyatro hayatımızı sürdürüyoruz diyebiliriz. Buradaki nevrotik yapı hem bizim hem dünyanın nevrotik yapısı yapılan tiyatro ürünlerinde... ...teatral yaklaşımlarda bayağı bir bayraklaşıyor son dönemde. Yani aslında kötü, değersiz ve bir anlamda haince olana... Yönelik bir demokratik tutumumuz var. Demokratik tutumumuzu sadece bununla sınırlı tutuyoruz. İşte hırsızlar, arsızlar, katiller bunları yöneldirme üstüne kurulu bir dünya tiyatrosunda da böyle bir gidişat var. Ama Shakespeare'e dönüp baktığımızda bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle 66. Sone'nin bir bölümüne baktığımızda farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Diyelim ki çiğnenmiş inancın en seçkini. Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz, değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kızı olan kız dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş, el emeği, göz nuru, ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıl çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın değil mi ki kötüler kadı olmuş, yeme ediyor Shakespeare 66. sonrasının bir bölümünde. <gülüyor> Tabii Can Yücel'in bence müthiş Türkçe söyleyerek müthiş de bir katkıda bulunduğu Shakespeare bu anlamda e, entrikayı en iyi yazan yazar olarak e, karşımıza çıkıyor. Tiyatroda ise yollarımızı Shakespeare'den hızla ayırarak biz e, son dönem dünya tiyatrosunun geldiği noktada entrika... Kavramına kapitalizmin bize sunduğu böyle kuş tüyü sanal kuş tüyü yastıklara kafamızı koyarak bakıyoruz bizim entrika kavramımız aslında yaptığımız yüksek sanatta biraz paparazi muhabirlerinin ya da tırnak içinde muhbirlerinin entrika kavramına denk düşüyor bizim yaklaşımımız. İşte anasına tecavüz eden oğul, emekli maaşını henüz almış ihtiyarın bileklerini kesip maaşını e, almak, e, hamile bir kadının bebeğini düşürtmek, çocuk tacizini e, bütün bunları biz entrikadan sayıyoruz. Ve entrikadan bunları saymış olduğumuz gibi aynı zamanda faillerle empatik kurmayı zorlayarak onları aklamaya çalışıyoruz. Yani sadece bu kısımdan olan failleri aklamaya kalkıyoruz. Halbuki Shakespeare... Ee, bu bizi allıklaştıran televizyon dizilerindeki yalan entrikalardan işte daha büyük entrikaları gözümüzün önüne sürüyor O da Shakespeare'de karşımıza çıkan hasta devletin ve sistemin yürütücülüğünü üstlendiği entrikalar farklı olarak. Ee, ...mesele ihtiyarları doğramaksa aslında... E, ...bizim yüzeysel anlayışımızdan daha da derinini... ...çok daha uzakta bir başka büyük sanat adamı yapıyor... ...sanat insanı yapıyor... ...o da Dostoyevski... ...suç ve cezaya baktığımızda... ...aslında Raskolnikov üstünden bunu çok iyi yapıyor... ...hem de toplumsal olanlarda da bunu ilişkilendirerek... Ee, ...tabii ki devrim yapıyorlar bu anlamda... ...Ipsen gibi, Öster Mayer gibi... Bir halk düşmanı gibi bir devrinden söz ediyoruz Shakespeare'in yaratmış olduğu şeye baktığımızda Dostoyevski'nin de yaratmış olduğu şeye baktığımızda. Aslında e, hepsinin temel özelliği yapıtlarına baktığımızda yaklaşımlarına baktığımızda buna halk düşmanı da bir halk düşmanı da dahil e, kuş kondurmuyorlar aslında işi. Hakiki gerçeklikle ilgileniyorlar bunun yerine yani sanal bir gerçeklik uydurup uydurduklarına da hazırladıkları kılıfla. Var olmayan bir durumu böyle ilginçlik olsun diye bize itelemiyorlar sahne üstünde. Ee, tabii ki bizdeki bir başka örneğe baktığımızda, <gülüyor> affedersiniz, Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin'de de aynı şeyle karşılaşıyoruz. Anonim bir hikayeyi alıyor ve toplumsal olan meseleyle ilişkilendiriyor yani sadece Ferhat'ın şirine olan aşkı ya da karşılıklı aşkları değil bununla birlikte Ferhat'ın e, toplumsal bir mesele olarak yine su kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz daha delip suyu getirmesiyle ilgileniyor e, Nazım Hikmet tıpkı e, halk düşmanındaki su probleminde olduğu gibi. Bütün bunlar aslında yeni bir tavır bir anlamda yani Shakespeare'den, İpsen'den, Dostoyevski'den bahsederken e, eski değil yeni yazarlar diyebiliriz bu anlamda bunları. Ama buna baktığımızda toplumsal anlamda e, Chernobyl, Chernobyl faciası da işte de eski değil işte zehirsizdir deyip çayı yudumlayan sonra da kanserden ölen bakan da. Eski değil. Ee, onunla birlikte Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranması, siyanürün içme suyuna karışması meselesi de hiç de eski değil. Ee, tabii ki bütün bu meseleleriyle beraber bir halk düşmanı oyunu da yeni dolayısıyla. Halkın içtiği suyun zehirli olduğunu bugün de biliyoruz. Bir de İbsen'in müthiş bir sembolizmle bunu metnine koyduğu noktaya bakacak olursak burada tabii ki İbser'in söz ettiği sadece içtiğimiz suyunun zehirli olması değil içtiğimiz suların yani her şeyin zehirli olması ve bunun e, aslında bir anlamda bile isteye yapılması ve bu içtiğimiz sulara konulan zehirlerin nerelere kadar vardığı ve nelerle ilişkilendiği üstüne de müthiş bir metin var. Ee, ama tabii ki oyun sadece bu kadarla sınırlı değil. Bir halk düşmanı sadece bu kadarla sınırlı değil. Ee, halk düşmanı olma fikri sürekli yer değiştiriyor. Ee, bununla da ilgili bir öneri sunuyor tabii ki. Ee, bazen ben oluyorum halk düşmanı. Bazen beni dinleyen siz olu veriyorsunuz. Ee, bazen belediye başkanları olu veriyor. Bazen doktorlar. Hatta kimi zaman Nazım Hikmetliler ve memleketlerde olabiliyor bu anlamda halk düşmanları. Halk için ya da halkın karşısında çalışırken devrimci ya da işte ne bileyim karşı devrimci olduğumuz durumlarda bu durumlar var oluyor. Ama bu durumlarla birlikte değişmeyen temelde başka bir durum daha oluyor. E, onu da bu, bunu bizim yapıyor olmamız yani... ...insan olarak bizim bütün bu devrimleri... ...ve karşı devrimleri bizlerin oluşturuyor... ...olması. Ee, biz bütün bu... ...devrimlerimizle, karşı devrimlerimizle... ...birlikte aynı zamanda... ...işte seviyoruz, aşık... ...oluyoruz, evleniyoruz... ...ana baba oluyoruz, yemek yiyoruz... ...tuvalete gidiyoruz, yani... ...bütün bunlarla birlikte evet o büyük devrimler, karşı devrimler evet bunlarla birlikte veriyor. Ee, bu anlamda da tiyatroda bir devrim niteliği taşıyor bir halk düşmanı. Çünkü bu devrim ve karşı devrim meselesini tartışırken... ...evet bunu bütün insan ve insani zaafların üzerinden de tartışmaya sunuyor olması. <gülüyor> ee, evet başta da söylediğim gibi aslında kuş kondurmayan... Ama titiz bir işle karşılaşıyoruz. Bu titizliğin en büyük göstergesini ise e, tümüyle onun tasarımında, sahne tasarımında görüyoruz. E, devasa panolar var. Ama bu devasa panoların üstünde tebeşirle ve elle çizilmiş olan mekanlar ve durumlar var yaratılan. E, tebeşir ve panoyla bizi ikna ettiği... ...mekanları, yönetmeni ve tasarımcını ikna ettiği mekanları müzik ve ışık kullanımıyla anında başka bir mekana aynı temizlikte dönüştüğünü izliyoruz. Evet tekrar etmek gerekirse basit, temiz ve iyi çalışılmış bir iş olarak karşımıza çıkıyor bir halk düşmanı. Peki bunları nasıl beceriyorlar en temeli o galiba? Ee, tabii ki bir fikirle yapıyorlar bunu. Yani dramaturji denilen kavramla yapıyorlar ee, şu bizim dilimize pelesenk olan ve işte saçma bir şekilde ilgili ikisi her alanda kullandığımız yeni bir okuma biçimi dediğimiz şey var ya. İşte tam olarak bunu aslında gerçek anlamda uygulayarak bu yeni okuma dediğimiz şeyi beceriyorlar. Ee, yönetmenin ve dramaturgun tiyatrodaki yaşayan biçiminin de çok farkında aynı zamanda tabii ki Şabü'ne Berlin tiyatrosu ee, bir dönem dünyada hüküm sürmüş olan reji yapmanın işte trafik polisliğinden farkının da farkında yani sen dur sen geç sen sağa dön sen üç adım git evet reji bitti bu, bu yaklaşımın çürüdüğünün çok farkında trafik polisliğiyle e, reji yapmanın bir ilgisinin olmadığının çok farkında Şabine Berlin. Ee, ...dolayısıyla tabii ki artık yönetmen bir fikir sahibi, yönetmenin artık bir fikri var eskisinden farklı olarak ve bu fikri sahneye koyuyor. Bu fikrin e, seyirciye ulaşması için de e, dramaturguyla entelektüel bir çalışma içerisine giriyor yönetmen. Ee, yönetmenin ilgi alanlarının içindeki ilk kalem de neyi nasıl seyirciye aktaracağından oluşuyor... Bu bakış açısıyla da ortaya bir kreasyon yani kreatif olan e, yani tasarımsal olan çıkı veriyor bizim hayranlıkla izlediğimiz temizlikte. Şimdi e, yönetmeni ve dramaturgun bunu net olarak yapabilmesi için tabii dünyanın gidişatı hakkında bir fikrinin olması gerekiyor. <gülüyor> Affedersiniz bir halk düşmanında da baktığımızda aslında tam olarak gördüğümüz şey bu fikir. Ee, oyun değişiyor. Oyun premierden sonra da değişmiş. Sonra Öster ile yapılan söyleşiye katıldığımızda bunu öğrenmiş oluyoruz. Ee, şöyle değişiyor. Dünyada olup bitenlerle yönetmen Thomas Öster Mayer çokça ilgili zaten. Bu nedenle oyun turne programındaki her yerde ilgiyle izleniyor. İşte bu turne programının bir ayağı New York, öbür ayağı Atina, şimdiki ayağı da İstanbul. O e, gidilen ülkelerin kendi coğrafyalarında yaşanan temel insan hakları, adalet arayışı ve politik problemlerle ilgili meselelerde hemen Östermayer'in oyununa yansıyı veriyor doğru biçimde. Yani eski muhafazakar görüş tiyatroyu ile ilgili şuydu bir oyun nasıl başlarsa premier gecesinde sonuna kadar öyle gitmek zorundadır gibi e, aslında hiçbir bilimsel e, tabana dayanmayan son derece ...tutucu bir görüş vardı. Şimdi evet artık oyunlar... ...bu fikir sahibi yönetmenlerle... ...değişiyor, dönüşüyor... ...ve etkileşiyor... ...dünyada olup bitenlerle. Bunun en iyi örneklerinden biri de... ...gittiği coğrafyaya göre değişiklik arz eden... ...Öster Mahir'in Bir Halk Düşmanı adlı oyunu. Ee, şimdi... ...yine mi devrim... ...dediğimiz gibi... ...lütfen yine mi gezi demeyelim bence. Ee, çünkü evet yine gezi. Ee, çünkü Öster Mahir... Yine mi Gezi demiyor. Tam tersi. Gezi'deki direnişten de etkileniyor Thomas Öztermayer. Ee, ve bunu da oyunun aslında bir anlamda merkezine taşıyor diyebiliriz bu direnişi. Ee, tecimsel olmayan bir uyanıklık haliyle e, bunu oyunun üst yazısında bile kullanıyorlar. Yani bir... Bir sözcük çapulcu diye tercüme ediliyor çapulcu diye kullanılıyor oyun esnasında evet bu anlamda bir halk düşmanı aslında bütün çapulculara bir selam yollayarak tiyatroda da yalnız olmadığımızı bize ispatlıyor sürenin sonuna yaklaştık ama bir tartışma meselesi daha var ki benim de kafamın karışık olduğu onu da bir soru olarak burada bırakıp öyle ayrılayım huzurlarınızdan. Evet çok sıcak günler geçiriyoruz. Gezi direnişinin üstünden bir sene geçti. Ee, yine insanlar sokaktaydı. Yine insanlar direnişteydi. Ne kadar iyi ki direnişteydi. Umarım böyle de devam eder. Ee, fakat Öster Bir Halk Düşmanı oyununa baktığımda hemen direnişten yani direnişin yıl dönümünden bir iki gün evvel sahnelenen bir oyundu. Bu anlamda da aslında İKSV Tiyatro Festivali yönetmeni Leman Yılmaz'ı da Alkışlamak lazım çünkü böylesi bir ülkede cesurca bir tavır bu ulusal festivalde gezi direnişinin hemen öncesinde gezi ile ilişkilenen bir oyunu davet etmek, cesaretini göstermek, evet alkışlarası bir durum. E, fakat şunu da sormadan edemiyorum oyunu izlerken hem kendime hem sizlere. E, Evet, oyun direnişle ilgili bir halk düşmanı oyunu direnişle ilgili direkt olarak ilgili hatta. Fakat biz acaba bir sanat eserinin kendi iç dinamiklerinden öte yaşadığımız şeyle koşullanarak izleyip onun üstünden bir okuma yaptığımızda ki burada bir denk düşme söz konusu sermayen oyununda ama başka oyunlarda da denk düşüyor işte en son. Ee... Kenan Bey'in şifa ediliyorum, acil şifa diliyorum. yönetmiş olduğu, oyunda da devlet tiyatrosunda yapmış olduğu Molière'de de aynı mesele var. Günümüzdeki hırsızlık ve yolsuzlukla çok yakın ilişkideydi ve seyirci bunun üstünden okuyup sahneye laf atıp alkışlıyordu. Dolayısıyla bu bizim sanatsal algımızda bir daraltmaya sebep oluyor mu bunun üstünden okumak yoksa zenginleştiriyor mu? Ee, bir bilen varsa bir şey desin çünkü ben henüz bu sorunun içinden çıkamadım. Belki haftaya çıkarız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın. Türler Arası. edebiyattan heykelle, operadan mimariye, 8 kol sanat seyahati. Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam.